Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyazu ı Salih'in hadis kitabımızın 276. babı olan hile ve aldatmanın yasaklanması konumuz konu ile ilgili ayet Ahzab suresi 58 ayet Mümin erkeklere ve mümin kadınlara istemedikleri bir şeyden dolayı suç isnat edip eziyet edenler gerçekten çirkin bir iftira atmış ve böylece ap açık bir vebal yüklenmişlerdir. Konuyla ilgili hadisler Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bize silah çeken Bizden yani bizim yolumuz, tavrımız ve ahlakımız üzere olan bilinçli ve faziletli müminlerden değildir. Bizi hile yapıp aldatan da bizden değildir. Müslümin bir diğer rivayeti şöyledir. Peygamber aleyhisselam pazarda bir buğday sergisine uğradı. Elini buğday yığınının içine daldırınca parmaklar ıslandı. Bunun üzerine satıcıya ey zahirici. Bu ıslaklık da nedir diye sordu adam ey Allah'ın Resulü. Onu yağmur ıslattı dedi. Peygamberimiz o halde insanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı üste çıkarsaydın ya. Dikkat et kim bizi aldatırsa bizden değildir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müşteriyi kızıştırmayın. Bir malın fiyatını yükseltmek veya satışını arttırmak için alıcı olmadığınız halde müşteri gibi davranıp değerinden fazla fiyat teklif etmek suretiyle malın yüksek fiyata satılmasına ve böylece gerçek alıcıların zarara uğramasına sebep olmayın. Abdullah bin Ömer radıyallahu Rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam müşteri kızıştırma yasaklamıştır. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu Anhuma anlatıyor. Habban bin Munkiz adındaki sahabi peygamber aleyhisselama gelerek alışveriş yaparken sürekli aldatıldığını söyledi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam o zaman her alışveriş yaptığın kişiye aldatma yoktur ilkesini hatırlat buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim bir adamın hanımını veya kölesini ayartırsa bizden değildir. Yani bir kadını kocasından soğutarak yuvanın yıkılmasına sebep olan ya da bir insanın köle hizmetçi veya işçisini efendisine yahut patronuna karşı haksız yere kışkırtıp birbirlerine düşman eden kişi Müslümanların izlediği doğru yolu terk etmiş demektir. 277. Bab verilen sözden caymanın haram oluşu, konu ile ilgili ayetler, ey iman edenler, gerek Allah ile gerek insanlarla yapmış olduğunuz bütün antlaşmaları titizlikle yerine getirin. Maide suresi ayet 1 Verdiğiniz sözleri yerine getirin çünkü verilen sözler hesap günü mutlaka sorulacaktır. Konuyla ilgili Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anhuma'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kimde şu 4 huy varsa o kişi tam anlamıyla münafıktır. Eğer onda bu huylardan sadece biri varsa o huyundan vazgeçinceye kadar kendisinde münafıklık özelliklerinden biri var demektir. O dört huy şunlardır. Kendisine bir şey emanet edilince ona hiyanet eder. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar. Birine düşmanlık yapınca haddi aşıp haksızlık ederek aşırı gider. Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Ömer ve Enes bin Malik radiyallahu Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Verdiği sözü tutmayıp ahdini bozan insanlardan her biri için mahşer günü bir bayrak dikilecek ve ve bu filancanın vefasızlık belgesidir diye ilan edilecektir. Ebu Said el-Huduri radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Mahşer günü verdiği sözü çiğnemeyi alışkanlık haline getiren her insanın arkasına bir bayrak bulunacak ve vefasızlığı ölçüsünde o bayrak yükseltilecektir. Dikkat edin. Yönetici konumunda bulunanların yaptığı vefasızlıktan daha büyük vefasızlık yoktur. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle demiştir: Yüce Allah şöyle buyuruyor: Üç grup insan vardır ki mahşer günü ben onların düşmanı olacağım. Benim adıma söz verdikten sonra sözünden cayan kişi, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi, Ücretle bir işçi tutup çalıştırdıktan sonra ücretini vermeyen kişi. 278. Bab Yapılan İyiliğe Başa Kalkma Yasa Konuyla ilgili ayetler, ey iman edenler başa kalkmak ve gönül incitmek suretiyle sadakalarınızı ve yaptığınız iyilikleri boşa çıkarmayın. Bakara Suresi Ayet 264 Mallarını Allah yolunda harcayan ve bu harcamalarının ardından yaptığı iyilikleri başa kalkmayan, gönül incitmeyen kimseler var ya, işte onlara Rableri katında nice ödüller vardır. Hesap günü onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara suresi ayet 262 Ebu Zer radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber aleyhisselam üç sınıf insan vardır ki, Mahşer günü Allah onlarla konuşmayacak, yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacak ve onları günahlarından arındırmayacaktır. İşte onlar için can yakıcı bir azap vardır. Ali İmran suresi ayet 77 Bu sözünü üç defa tekrarladı. Ben yazık umduklarını bulamadılar, hüsrana uğradılar. Bunlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü dedim. Peygamber aleyhisselam. Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek malını satmaya çalışan kimsedir buyurdu. Müslim'in bir başka rivayetinde çalım satarak kaftanını yerde sürüyen ifadesi yer almaktadır. 279. Bab Kibirlenme ve taşkınlık yapmanın yasaklanması Ey müminler kendinizi övüp temize çıkarmayın. Kimin dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüklerden sakındığını en iyi bilen Allah'tır. Necm suresi ayet 32 Ceza ve kınamayı hak edenler ancak insanlara zulmeden ve hak hukuk tanımayıp yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselerdir. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Şura suresi ayet 42. Konuyla ilgili hadisler İyaz bin Himar radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah bana birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü ve iyilik sever olun ki kimse kimseye zulüm ve haksızlık yapmasın, kimse kimseye karşı üstünlük taslamasın diye vahyetti. Ebu Hüreyra radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir kimse kendisini üstün görüp başkalarını küçümseyerek insanlar bozuldu, helak oldu diyorsa asıl helak olan kendisidir. Kendisini tertemiz, sapa sağlam görüp diğer insanları küçümseyerek insanlar iyice bozuldu, bu toplum adam olmaz türünden ahkam kesip yüksekten atanlar genellikle o bozulmada en büyük payı olan kimselerdir. Ancak insanın kendisini temize çıkarmadan uyarı ve irşat amacıyla toplumda meydana gelen bir takım haksızlıkları yanlış uygulamaları dile getirmesinde bir sakınca yoktur. 280. Bab Müslümanların birbirleriyle 3 günden fazla dargın durmasının haramlığı Konuyla ilgili ayetler Müminler birbirlerine düşman olamazlar, onlar ancak kardeştirler o halde. Müminler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara seyirci kalmayın. Tatlı dille öğüt verip uyararak din kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucurat Suresi Ayet 10 Ey iman edenler, iyilikleri yaygınlaştırma ve zulme karşı tek yumruk olarak kötülükleri engelleme konusunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işleme ve düşmanlıkları körükleme amacıyla değil. Konuyla ilgili Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Aranızdaki ilgi ve alakayı koparmayın, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize darılıp kin beslemeyin ve birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun, şunu iyi bilin ki Din kardeşiyle üç günden fazla küs kalması bir Müslümana helal değildir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Din kardeşiyle üç gün üç, gecede, üç gün üç geceden fazla küs kalması bir Müslümana helal değildir. Küslük durumunda müminler arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları öyle büyük bir yara alır ki İki Müslüman karşılaşırlarda biri bir tarafa diğeri öbür tarafa yüzünü çevirir. Bu ikisinden en hayırlı olanı bunu gurur meselesi yapmayıp yeniden barışmak için ilk adım atarak önce selam verendir. Ebû Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Her perşembe ve pazartesi günü kulların işlediği ameller Allah'a arz edilir. Sonra Allah kendisine ortak koşmayan herkesi bağışlar. Ancak aralarında küslük bulunan kişiler hariç Allah meleklere birbirleriyle barışıncaya kadar bunları bekletin günahlarını silmeyin der. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Artık şeytan Arap Yarım Adasında namaza devam eden minlerin kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat bundan böyle fitneler çıkararak onları birbirlerine düşürmeye aralarını açmaya çalışacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Din kardeşiyle üç günden fazla küs durması bir Müslümana helal değildir. Kim Müslüman kardeşini üç günden fazla terk eder ve o hal üzere ölürse Allah tarafından bağışlanmadığı takdirde bu suçunun cezasını çekinceye kadar cehenneme girer. Ebu Hiraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi veya Es-Sülemi radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kimdin din kardeşini bir yıl terk edip ona küs durursa onun kanını dökmüş gibi günaha girer. Müminler arasında dargınlık ve düşmanlığa sebep olan ve bu düşmanlığı aylarca yıllarca devam ettiren insanların İslam toplumuna verdiği zarar Müslümanlara silah çeken onların kanını döken kafir ve zalimden verdiği zarardan daha az değildir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Din kardeşine üç günden fazla küs durması bir mümine helal değildir. Eğer aradan üç gün geçmişse mutlaka gidip ona selam versin. Selamını alırsa her ikisi de sevapta ortak olurlar. Yok eğer selamını almazsa barışmaya yanaşmadığı için bütün vebali kendisi yüklemiş olur. Selam veren kişi ise dargınlığa son vermek istediğini açıkça ortaya koyduğu için küs durmaktan çıkmış ve mümin kardeşiyle küs kalma vebalinden yakasını kurtarmış olur. Ebu Davud diyor ki Eğer küslük Allah için olursa bunda bir sakınca yoktur. Yani çok bariz bir günah işleyen ve bütün uyarılara rağmen bu günahta ısrar eden kimselere bir süreliğine uyarı ve ceza olmak üzere selam vermemek günah değildir. 281. Bab Gizli Konuşma Yasağı Maide Suresi Ayet 10'da Rabbimiz buyuruyor. Kötü amaçlı gizli konuşmalar kesinlikle şeytandan kaynaklanan çirkin bir davranıştır. Çünkü şeytan bu yolla insanları birbirine düşürüp üzmek için her zaman fırsat kollar. Abdullah bin Ömer radiyallahu peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Üç kişi bir aradayken iki kişi kendi arasında fısıldaşıp üçüncüyü yalnız bırakmasın. Ebu Davud bu hadisi şu ziyade ile rivayet etmiştir. Hadisin ravisi Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e peki dört kişi olurlarsa diye sordum. O da o zaman bir sakıncası yoktur cevabını verdi i̇mam Malik bu hadis Abdullah bin Dinar'dan şöyle nakletmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer ile birlikte Halid bin Uhbe'nin çarşıdaki evinde oturuyordum. Bir kişi gelip Abdullah bin Ömer ile gizli bir mesele konuşmak istedi. O sırada Abdullah bin Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine dışarıdan birini çağırdı. Ve böylece evde dört kişi olduk. Abdullah bin Ömer bana ve çağırdığı kişiye... Ben şu adamla özel meselesini konuşuncaya kadar siz biraz birlikte oyalanın çünkü ben peygamber aleyhisselamın üç kişi bir arada iken iki kişi kendi arasında fısıldaşıp üçüncüyü yalnız bırakmasın buyurduğunu işittim dedi. Evet saygı değer dinleyenler konuyla ilgili son hadisimiz Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üç kişi bir arada bulunduğunuz zaman başka insanlara karışıncaya kadar içinizden iki kişi kendi arasında fısıldaşıp üçüncüyü yalnız bırakmasın çünkü bu fısıldaşma o kişiyi rahatsız eder. Evet saygı değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamü Aleyküm ve rahmetullah.